Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Ses var değil mi? Önce sesi kontrol edelim inşallah. Ses var mı? Tamam. Allah razı olsun. Hamdü racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi ve nestaînuhu ve nestağfirü. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا ve إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اسْتِقَالَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الهدي ve külle zalâletin fil Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şimdi var değil mi ses? Malumunuz asırlardır içinde yaşadığımız ülkede özellikle doğu taraflarında tasavvuf hüküm sürmektedir. İnsanları hedeflerine ki ki gerçek hedeflerine ulaşmaktan alıkoyan olumsuz sebeplerin başında şüphesiz e, cehalet gelmektedir. Tabii bu cehalet e, nasıl ki geçmişte tasavvufun uzun süre ayakta durmasında e, en önemli sebeplerden biri olmuşsa halinde e, devam etmektedir. Tasavvufta şeyhlerin önemli yeri vardır. Şeyhler kendilerine bağlı olan insanların iradelerine tam anlamıyla hakim olmuş durumdadırlar. Öyle ki bir mürit her şeyi şeyhden bilir. Birisi hastalandığı vakit doktora gideceği yerde hemen şeyhe koşar. Hastalığının geçmesi için ya bir hayvan ya birkaç kilo yağ veya bir miktar para veya bir şual buğday götürür. Bazıları da bunlardan birisini adak şeklinde adar. Allah Azze ve Celle tarafından hastalığı geçerse bu adağı şeyhe verir. Bazıları da adadığı hayvanı senelerce besler, bir sürü haline getirdikten sonra şeyhe verir ve hepsini satar. Binlerce milyon tutan, binlerce lira tutan parasını da olduğu gibi şeyhe takdim eder. Mahzul zamanı gelince şeyh ve adamları tahsil memurlar gibi köyleri dolaşıp herkesten gücünün yettiği veya şeyhin istediği kadar mahsul alırlar. Aleyküm ve ve berekatuhu. Eğer şeyhin evinde yapılacak bir iş varsa hemen bir köyden gerektiği kadar adam toplanır veya da şeyhin bulunduğu yere uzak yerlerden otobüslerle gelen mürit adayları o işi bitiriverirler. Eğer yapılan iş ses az mı? Yapılan iş kadınların yapacağı türden bir şeyse o o miktarda kadın toplatılıp götürülür hizmete. Sözün kısası şeyhlerin bütün ihtiyaçları halk tarafından, özellikle köylüler tarafından karşılanır. Kendileri kral, çocukları bir prens gibi hiç herhangi bir işte çalışmaksızın saltanat sürerler. Benim mikrofonumun sesi sonuna kadar açık. Daha fazla çıkmıyor maalesef. Eğer sizin bilgisayarlarınızda açabilirseniz. Evet. Bu anlattığımız hadisede en büyük sebep müritlerin şeyhi Allah'ın yegane temsilcisi ve vekili olarak kabul etmeleri ve buna mutlak surette inanmalarıdır. Onlara göre şeyh Kıyamet gününde istediğinin imanını dahi kurtarır, sevdiği adamları alıp hesap ve azaptan sıyırır, sevmediği kimseleri ise sahipsiz ve perişan bırakır. Hem bu inanış, yalnız şeyhin yaşadığı zamana has değildir ve ölümünden sonra da devam eder. Bunun için ölmüş bir şeyhin müritleri bu defa da ruhundan medet beklerler. Mezarına gittikleri zaman el bağlamak ve göz dinmaktan başka bir de Mezarından bir miktar toprak alır, şifa niyetiyle suda eritip içerler. Gerekirse arkadaşlarına da ikram ederler. Hastalığı biraz ağır olanlar şeyhin mezarına götürülür, orada saatlerce bekletilirler. Maalesef bu zavallılar ölmüş bir adamın değil, sağ bir kimsenin dahi, hayatta olan bir kimsenin dahi bu işlere tesiri olamayacağını bilmiyor ve anlamıyorlar. Tasavvufa inananlar bu işin şeyhlik, müritlik meselesini dinin bir emri olduğunu zannetmektedirler. Böyle inanmaktadırlar. Aleyküm ve rahmetullah. Bu yüzden halkın dini hislerinden faydalanmaktadır tasavvuf ehli. Bu sebepten dolayı onlarla mücadele etmek, dinin kutsi gölgesinde kamukle ettikleri çirkin oyunlarını meydana çıkarmak, bu oyunların dinle hiçbir ilgisi olmadığını söylemek ve nihayet Dini hislerinin istismarı neticesinde tuzaklarına düşmüş saf ve masum insanları kurtarıp layık oldukları seviyeye çıkarmak her Müslüman alimin görevidir. Çünkü alimler dinin emirlerini doğru olarak halka söylemekle mükelleftirler. Hiçbir alim doğruyu gizlemek ve onu yanlışla karıştırmak yetkisine sahip değildir. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 42. ayetinde Hakkı batıl ile karıştırmayın ve bilerek hakkı gizlemeyin buyuruyor. Lakin bizdeki tedavisi güç bir hastalık haline almış, neme lazımcılık ve bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın zihniyetiyle işleri hep birbirimize havale etmemiz, ruhumuza bir üşengeçlik vermiş ve bu hale gelmemize sebep olmuştur. Alim diye geçinen ve çevrelerinde gerçekten de sevilip sayılan bazı kimseler de şeyhlerin önünde eğilenlerin safında yer almaktadırlar. Esasen cahil halkı kitle halinde şehirlerin tahakkümleri sahasına sürükleyen baş sebeplerden birisi de işte bu husustur. Zira cahiller bunların alim olduklarını düşünerek ve gittikleri yolun doğru olduğuna hükmederek onların peşlerinden giderilir. Bu sebeple suçun ağırını bunlar işlemiş oluyorlar. Bunlardan bir kısmı da Şeyhlere inandıklarından falan değil, onların himaye ve sayelerinde bir takım maddi çıkarlar elde etmek veya halk arasında bir şöhret kazanmak için bu yolu seçiyorlar. Şüphesiz bu iki yüzlülüktür. Bütün bunlarla beraber tasavvufa şiddetle muhalif olan ve bu yolda ellerinden geldiği kadar çalışan ve halen çalışmakta bulunan birçok alim de mevcuttur. Allah onlara vefat etmiş olanlarına rahmet eylesin. Hayatta olanlarında da hıfz eylesin. Bunların gerçeği görüp söylemekten çekinme işleri hakikaten e, memnuniyetle karşılamamız gereken bir durumdur. Fakat bunların mücadelesi iletişim araçlarıyla olmadığında ve bulundukları çevrenin hududunu aşamadığı için sınırlı bölgelerde kaldığı için tebliğleri şeyh ve taraftarlarının kuru gürültüleri içerisinde boğulmakta, sesleri kısılmaktadır. Bu surette de her tarafa e, bu tebliğ aksetmiyor ve beklenen fayda da sağlanamıyor. Evet, tasavvuf dü dünya ve dünyayla ilgili işlerden tamamen sığırılıp inzivaya çekilerek ibadet ve riyazet yapmak e, haline almıştır. Kasavuçların şiarı olan bir sözleri de vardır zaten. Bir lokma, bir hırka. Bir defa İslam'da başlı başına ruhani bir müessese yoktur. Çünkü İslam, ibadetiyle, ruhiyatıyla, ilmiyle, ahlakıyla, emir ve icaplarıyla bütün olan bir dindir. Bunların biri diğerinden ayrılmaz. İslam'da Allah Azze ve Celle'den sakınmak ve onun emirlerine riayet etmekle dünyayı bırakmak arasında hiçbir ilişki yoktur. Müslüman hem Allah'tan sakınır hem de dünyadan nasibini alır. Nitekim Kasas suresinin 77. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiği ahiret evini ara, dünyadan da nasibini unutma ve Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de halka iyilik et. Evet, İslam hem çalışmayı hem de maddeperest olmamayı emretmiştir. Eğer dünyayı bırakmak, mal ve mülk sahibi olmaktan sakınmak gerekseydi, İslam'ın zekat, sadaka, hac gibi mal ile eda edilen ibadetler hakkında hiçbir emri bulunmaması gerekirdi. Tasavvufçular, tasavvufun İslami olduğunu iddia ederken, delil olarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cahiliyet zamanında Hira mağarasına çekilip vaktini inzivayla ve ibadetle geçirmesini, peygamberliğinden sonra mal toplamamasını, eline geçen malı halka dağıtmasını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ashab Suffe denilen bir grubun nesci avlusunda ikame edip bütün vakitlerini ibadet ve riyazetle geçirmelerini zikrederler. Şimdi bunlara gelecek olursa, Muhammed aleyhissalatu vesselam, bir abit veya bir sufi sıfatıyla değil, hakkı bulmaya meraklı bir mütefekkir sıfatıyla ve halkı doğru yola sevk etmek çarelerini aramak için e, Hira mağarasına giderdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce çalışırdı. Hatta bir ticaret yapmış ve bu sebeple Yemen'e, Suriye'ye gitmiştir. Ancak boş zamanlarını Hira'ya gidip tefekkür etmekle geçirmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadet için Hira'ya gittiğini düşünsek dahi onun bu hareketi tasavvufun İslami olduğuna delil teşkil etmez. Çünkü kendisi o sırada peygamber değildi. Ehli Sufi için yapılan yer bir ibadet ve riyazet veya e, bir tembellik yuvası veya miskinler tekkesi değil bilakis ilim, irfan ve kültür meselesiydi. Buradaki kişilerin de ihtiyaçlarını temin maksadıyla odun taşıyıp sattıkları rivayetlerde sabittir. Şimdi dünyanın, dünyayı bırakmanın İslami olduğunu iddia eden tasavvufçulara soralım. İslamiyet, Müslümanların hür ve müstakil yaşamalarını ve başkasının boyunduruğu altına girmemelerini emredir. İşte Allah Azze ve Celle bu hususta uyanık bulmaları için Müslümanlara Enfal Suresinin 60. ayetinde şu emri veriyor. Onlara yani düşmanlara karşı elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayınız. Kuvvetle silah ve diğer e, donanımla harp vasıtaları anlamına gelir. Bunları hazırlamak ile çalışmaya e, bağlıdır. Şu halde istediğiniz gibi hepiniz dünyadan elektrik çekip inzivalarda vakit geçirsek ve çalışmasak bunları e, bize kim hazırlar ve canımızı, malımızı, namusumuzu, dinimizi kim muhafaza eder? Biz köşelerde tesbih çekmekle, Hidrojen, atom ve füzelere ve hatta en basit ve ilkel bir silaha dahi karşı çıkabiliriz Allah Azze ve Celle bize düşmana karşı elimizden geldiği kadar kuvvet hazırlamamızı emrediyor. İslam büyüklerine de geçmişteki e, bir takım ulemaya da tasavvuf izafe edilmiştir. E, o da onların ahlaki durumları ibadetleri ve umumi gidişatlarıdır. E, bu gidişatları İslam dininin emirlerine de tıp uygundur. Bunun için onların o gidişlerine o gidişatlarına tutuklar yola tasavvuf demek de doğru değildir. Bilakis e, gerçek İslam demek lazımdır. Zira herkesin veya her zümrenin hareketlerine ayrı bir isim verilecek olursa o zaman İslamiyet birçok sayısız şube ve gruplara ayrılır ve vahdet parçalanmış olur. Tasavvufçuların bir kısmı tasavvuf zincirinin Ebubekir radıyallahu anh'e ulaştığını iddia ederler. Hakikatte ise bu iddialarının e, doğru bir tarafı yoktur. E, tamamen uydurmadır. Tasavvuf ve tarikat kitaplarından başka tasavvufun Ebubekir radıyallahu anh'ten kaldığını yazan tek bir hadis veya tarih kitabı yoktur. Ebubekir radıyallahu anh bu tasavvufu kendiliğinden çıkarmadığı gibi buna da imkan yoktur. Çünkü zaten kendisi de dinden olmayan bir şi, e, dine eklemeye yetkili değildi ve kendisi de bunu çok iyi biliyordu. O halde bu tasavvufu nereden getirdi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden aldı denilecek olursa buna dair tek bir delil yoktur. Hadis kitaplarında böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Sonra eğer bu dini bir emir ise Peygamber aleyhissalatü Vesselam bu emri neden sadece Ebubekir Bekir radıyallahu anh'a bildirdi? Diğer sabileri bundan haberdar etmedi. Halbuki Allah Azze ve Celle Maide suresi 67. ayetinde Ey peygamber! Sana Rabbinden indirilen her şeyi tebliğ et. Eğer yapmazsan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun buyuruyor. Evet. Tasavvufun Ebubekir Bekir radıyallahu geldiğini iddia edenler, onun Selman radıyallahu kendine vekil tayin ettiğini de söylerler. Bu sebeple bir sefer daha soralım. Ebu Bekir radıyallahu an niçin tasavvufu da diğer din ve dünya işleriyle birlikte Ömer radıyallahu an hep da Selman'a bıraktı. Ömer radıyallahu an Selman'dan daha bilgili ve daha salahiyetli olduğu ve bunun içinde bütün Müslümanların oyu ile seçilip kendisine bütün din ve dünya işleri tevdi edildiği halde Tasavvufun da neden kendisine değil de Selmana bırakıldığını e, iddia ederler. Ebubekir radıyallahu anh'ten sonra e, Ömer radıyallahu anh halife olmuştu. Onun devrinde de böyle bir şey yoktu. O da tıpkı Ebubekir radıyallahu anh gibi İslamiyet'ten olmayan işlerin din olarak revaç görmesine meydan vermez, bunlarla mücadele ederdi. Onun zamanında eee İlim, adli teşkilat, ordu merkezleri, vergi daireleri, memurların kontrolü için müfettişlikler gibi bir takım teşkilatlar açıldığı herkes tarafından biliniyor. Bir de tasavvuf ve riyazet yuvasının veya tekkesinin kurulduğunu niçin görmüyoruz bu kurulan teşkilatlar arasında. Ömer radiyallahu anh'den sonra halife Hazreti Osman radiyallahu zamanında da yine böyle bir şey göremiyoruz. Ali radıyallahu anh'ın da tasavvufla uğraştığı iddiası doğru değildir. Herhangi bir tasavvuf silsilesinin Ali radıyallahu anh'a vasıl olduğu, ona ulaştığı da sabit değildir. Tasavvufçuların e, uydurduğu bu silseler hasan Basri Basri'de nihayet buluyor. E, buna karşılık Hasan-ı Basri rahimallahın Ali radıyallahu anh'ın öğrencisi olduğu ve onun sohbetinden istifade ettiğine dair e, bir sabit olan bir delil yoktur. Bilakis hadis ehli e, alimler, muhaddislerimiz e, Hasan radiyallahu anh'ın Ali radiyallahu anh'a yetişmediğini ispat etmişler. E, bunu açıklamışlardır. Evet, tasavvufun kaynağı Hindistan ve İran'dır. Tarikatler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan 300 sene kadar sonra kurmuşlardır ki o zaman mezhep imamları dahi çoktan vefat etmişlerdir. Eğer dinde böyle bir şey olsaydı, peygamber ve sahabelerden sonra dinimizin bütün emir ve hükümlerini yazıp yayınlayan müştehitlerin de tarikatlardan bahsetmeleri gerekirdi. Hatta bu müştehit alimlerin hayatları dikkatle incelenecek olursa, tasavvufun ilk nüveleri sayılabilecek bazı hareketlere karşı bunları bidat olarak değerlendirip karşı çıktıklarını bulabiliriz. Mesela Kadı İyaz'ın Tertibül Medarik isimli eserinde İmam Malik'ten e, bu manada bir rivayet vardır. E, biz selefimizde böyle şeyleri görmedik diyerek e, tasavvufçanın yaptığı türden hareketleri reddetmiştir. Daha da öncesine gidecek olursak i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın mescitten kovduğu şahısları e, onunla ilgili rivayeti daha önce çok tekrar ettiğimizden e, burada tekrar etmiyoruz. Sahabe döneminde bile tasavvufun Kullandığı unsurlar sahabe tarafından bidat olduğu gerekçesiyle reddediliyordu. Üçüncü asırda kurmuş olan tarikatlar da bugün mevcut değildir. Bugün mevcut olan tarikatların hepsi 6. ve 7. asırlarda kurulmuş olanlardır. Hepsi de İslam dininin menşeği olan Mekke ve Medine şehirlerinden başka yerlerden çıkmışlardır. Bunların hemen hepsinin İran tarafından gelmiş olmaları da ayrıca dikkat çekicidir. Tarikatçılık, hicretin 5. 6. asırlarında İran'da tekrar canlanmış, daha doğrusu hortlanmış, mecusiliğin İslami perde altında büyünerek ortaya çıkmış bir devamıdır. Zaten tarikatlardaki kabirler etrafında dolaşmak, mezardan yardım ve medet ummak, Şeyhin rabıtasını yapmak, def ve kavallarla müzikli zikir yapmak gibi usuller hep bunu gösterir. Belki de İran'ın aşırı giden milliyetçileri İslamiyet'ten intikam almak için bu çareye başvurdular. Allah ale. Zira İslamiyet onları mağlup etmiş, onlar da İslamiyet'i akide cephesinden parçalamak istemişlerdi. İranlı kölenin Ömer radiyallahu anh'ı şehit etmesi de intikam sebebiyleydi. Yahudi dönmesi i̇bn Sebe'nin Müslümanları birbirine düşürmesi ve parçalaması da yine aynı intikam e, kastından kaynaklanıyordu. Fakat esas dikkate değer nokta, tarikatçı mutasavvufların kendilerine yeni düzen vermeleri ve her tarikatın kendine mahsus bir nizamı bulunmasıdır. Eğer bunlar İslami olsa, onlar da yeni düzene mahal kalmazdı. Zira İslam birdir. Bunun düzeni de Allah Azze ve Celle tarafından verilmiştir. Artık ona yeni bir düzen verilmesine imkan yoktur. Her tarikatın kendine mahsus bir nizamı demek, dini ayrı ayrı şubelere bölmek demektir. Bütün Müslümanların dini nizamı İslam dinidir. Bu nizamın esası da Kur'an ve sünnettir. Allah Azze ve Celle Rum Suresinin 31. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'a ortak koşanlardan olmayın. O kimselerden ki dinlerini parçalamışlar ve gruplar olmuşlar. Her bir grup kendi elindeki ile de hoşnuttur. Eskiden revaçta bulunan ve birkaç taraftarı olan tarikatlar hakikaten yek diğerlerine nazaran başka başka şekiller arz ederler. Mesela birisinde ağzı kapayıp nefesi keserek zikretmek ve zikir esnasında yüzü perdeyle örtmek gerekirken, başka birinde de bunun tam tersine defler ve sazlarla, bağırma ve çağırmalarla zikretmek lazımdır. Halbuki İslam'da şekil değişikliği yoktur. Zira İslamiyet birdir. Bunu ayrı ayrı şekillere sokanlar hakkında Allah Azze ve Celle, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyuruyor. En'am suresi 153. ayetinde. Şüphesiz o kimseler ki dinlerini parçalamışlar ve gruplar olmuşlar. Sen hiçbir şeyde onlardan değilsin. Onların işi Allah'a aittir. Eğer İslam'da tasavvuf, tarikatçılık olsaydı, İslamiyet'in yayılması ve en ufak bir hükmünün bilinmesi için durmadan ve yorulmadan çalışan, bu en çetin mücadelelere ve en korkunç tehlikelere atılan, hayatına defalarca suikastlar yapıldığı halde yığılmadan ve korkmadan hakkı tebliğ etmekten geri durmayan, hatta hakkı tebliğ için yerini yurdunu bile seve seve bırakıp yabancı bir şehre giden ve nihayet dinin bütün emir ve hükümlerini tebliğ edip vazifesini bitirdikten sonra fani hayata veda eden büyük peygamberimiz de bir tarikat kuramaz mıydı? Hiç değilse kurulması için haber vermez miydi? Halbuki kurmak veya emir vermek şöyle dursun, bu hususta en ufak bir işaret dahi mevcut değildir. Yoksa tarikatçıların akıllarınca Peygamberimiz bunun faydasını anlamamış mıydı ki ondan asırlar sonra dinimize yeni bir hurafe, e, yeni hurafeler ilave etmeye kalkışıyorlar? Bunların Maide Suresinin 3. ayeti olan, bugün size dininizi tamamladığım mealindeki emirden haberleri yok mu? Yoksa Başkasının haberi olmadığını mı sanıyorlar da, hurafirlerini din diye cahillere kabul ettiriyorlar. Tasavvufçulara göre, tarikatın büyüğü olan kimse, müridinin manevi bir mürşidi, kalbki bir doktoru ve ruhi bir terbiyecisidir. Bir adamın manevi mürşid olması için, kalp üzerinde tesir ve nüfuz sahibi olması ve kalben irşad edecek kimsenin kalbine tesir yapabilmesi, ve böyle bir yetkiye sahip olması gerekir. Böyle bir yetki bir insana verilmiş olsaydı bütün müşriklerin en büyüğü olması nedeniyle herkesten önce Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş olması gerekirdi. Eğer kendisine böyle bir yetki verilmiş olsaydı bu dini yaymak için o kadar mücadele etmesine, eziyetlere katlanmasına tehlikelere atılmasına ne lüzum vardı? Herkesin kalbi üzerine manevi bir tesir yapar, kalplerini temizler ve imana getirirdi. Böylece ne hicrete, ne harbe, ne mücadele hiç gerek kalmazdı. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dini yaymak için her türlü mücadeleye atılmış, dinini tebliğ suretiyle yaymıştır. Demek oluyor ki, İslam'da manevi veya kalbi bir tesir değil, öğretmek ve öğrenmek metodu ve prensibi vardır. Bilmeyen, bilmediğini bilenden öğrenir. Bilen de bildiğini bilmeyene öğretir. Bunun içindir ki, İslam dininin esası olan Kur'an-ı Kerim, insana okumayı, öğrenmeyi, muhakeme etmeyi, varlıklardan ibret almayı emrediyor. Bütün bunlar da insanın bilgi vasıtası olan akılla olur. Buna karşılık Kur'an'da insanı başkasının manevi tesiriyle hakikati, kabul et, hakikati kabullenmeye davet eden tek bir ayet yok. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve ne kalp üzerine tesir yetkisi verilmiş olsaydı, Kur'an'a da gerek kalmayacaktı çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o zaman herkesin kalbine tesir eder ve imana getirirdi. Ebu Talip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasıydı. Onu büyüttü ve peygamber olduktan sonra da çok korudu, himaye etti. Onu öldürmek isteyenlere mani oldu. Peygamber Sallahu Aleyhisselam onun bu iyilikleri ve amcalık bağı dolayısıyla Müslüman olmasını çok arz ediyordu. Fakat buna bir türlü muvaffak olamadı. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbe tesir etme yetkisi verilmiş olsaydı, herkesten önce bu tesiri amcasının kalbinde kullanırdı. Onda bile bulunmayan böyle bir kuvvetin başkasında olmasına imkan ve ihtimal düşünülebilir mi? Bu konuda mesela Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri hatırlayacak olursak Kasas suresinin 56. ayetinde Şüphesiz sen ey Muhammed sevdiğini hidayete erdiremezsin lakin Allah dilediğini hidayete erdirir buyuruyor. Kehf suresi 17. ayetinde Allah kime hidayet etmişse o hidayete ermiştir. Allah kimi sapıklığa götürmüşse sen ey Muhammed ona hiçbir işad edici dost bulamayacaksın. Maide suresi 99. ayetinde Peygamber üzerine tebliğden başka bir şey yoktur buyrulur. Nisa suresi 80. ayetinde Kim ki dönerse biz seni üzerlerine muhafız olarak göndermemişizdir. Maide 92. ayetinde Allah'a ve onun peygamberine itaat ediniz. Eğer dönerseniz biliniz ki peygamberiniz üzerinde ancak açık bir tebliğ vardır. Onun üzerine düşen ancak açık bir tebliğdir. İsra suresi 97. ayetinde Allah kimi hidayete erdirirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de dalalete düşürürse artık onlar için ondan başka asla dost ve yardımcılar bulamayacaksın. Yusuf suresi 103. ayetinde İnsanların çoğu sen istesen de mümin olamazlar buyurulur. Cin suresi 21. ayetinde de ki, şüphesiz ben size bir zarar ya da yarar verme imkanına malik değilim. Ve Kaşiye suresi 21-22. ayetlerinde, artık sen hatırlat, sen ancak bir hatırlatıcısın, üzerlerine musallat olan bir zorba değilsin buyurulur. Evet buna benzer ayetler Kur'an-ı Kerim'de çok. Bu ayetlerin hepsi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ancak bir tebliğci olduğunu, Allah'ın hidayet vermediği kimseyi hidayete getiremeyeceğini, peygamberin bile sevdiğini hidayete erdiremeyeceğini ve Allah katında kimse için zarar veya fayda verme gücüne sahip olmadığını gayet açık bir ifadeyle beyan etmektedir. Tasavvufçuların bir kısmı şöyle derler, Küfürden imana getirme yetkisi peygamber dahil kimseye verilmemiş ama Müslüman olup da kötü ahlaka sahip olanların kalbine tesir etme ve onları o kötü ahlaktan kurtarma etkisi bazı kimselere verilmiştir. Biz de bu söze karşı şöyle deriz. Osman ve Ali radıyallahu anhuma zamanlarındaki fitne ve karşılıkları çıkaranların çoğu Müslümandı. Osman ve Ali radıyallahu anhuma niçin bu adamların kalplerine tesir edip yaptıkları bu kötü işlerin önüne geçmediler? Aleykümselam ve Rahmet'i ve aleykümselam. Hem şimdi görüyoruz ki dünyanın her tarafında zulüm sürüyor. Vicdan sahibi her insan bu işlere son derece üzülüyor. Fakat ne çare ki bunların önüne geçmek bir türlü mümkün olamıyor. Acaba kalplere tesir edip insanı bir nazarla evliya yapabileceklerini iddia eden ve haklarında böyle bir iddiada bulunan şeyler nerededirler? Niçin bu adamların kalplerini de tesir edip onları ıslah edemiyorlar? Niçin halkı bunların şerrinden kurtarmıyorlar? Bir kısmı da şöyle diyor. Şeyhin manevi tesline masar olabilmek için İslamiyet'in bütün emirlerini tatbik etmek ve kalbi de o tesirden istifade edebilecek kadar temizlemek lazımdır. Bu sebeple bu şartlara haiz olamayana şeyh tesir edemez diyorlar. Bu söze gülmemek mümkün değil. E, o halde bu tasavvuf elinin bütün tarikatlarını kapatmaları gerekir. Şu şeyhleri ortadan, şeyhlikleri ortadan kaldırmaları gerekir. Çünkü İslamiyet'in bütün emirlerini tam yerine getiren ve kalbini de temizleyen adamın şeyhin tesirine, şeyhde böyle bir tesir olsa bile hiçbir ihtiyacı kalmaz. Onlar maksatlarının halkı manen doğru yola getirmek olduğunu söylüyorlardı. İslamiyet'e tam riayetkar olan, tam olarak uyan ve kalbini temizleyen kimse zaten doğru yola gelmiştir. Artık bunu hangi doğru yola götürmek istiyorlar? Doğru yoldan sonra sapık ve eğri yoldan başka bir yol var mıdır? Yunus suresi 32. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle haktan sonra sapıklıktan başka ne var? buyuruyor. Bazı kimseler bütün insanların Allah'ın kulu olduklarını Allah katında hepsinin aynı seviyede olduğunu Allah'ın onlara iyiyle iyiyi ile kötüyü ayırt etmeleri için akıl ve kendilerini kontrol etmeleri için de vicdan verdiğini, her insanın bunlar vasıtasıyla hareket edebileceğini, dolayısıyla Allah ile kullar arasında vasıta olan peygamberlerin getirdikleri dinlerin uzumsuz olduklarını söylüyor. Buna karşılık tarikatçılar da her insanın işlediği günahlardan tevbe edecek seviyede olmadığını, bu işleri ancak Allah'ın sevdiği kimselerin yapabileceklerini, Salih kimselerin Allah ile kulları arasında vasıta olmalar gerektiğini söylüyorlar. Bunların bir kısmı da daha da ileri giderek bu işin daha ziyade itikada bağlı olduğunu, hakikatte bir şeye vasıta olmak kabiliyetine haiz değilse bile insanın onu öyle bilmesiyle vasıta olacağını ve insanı Allah'a kavuşturacağını iddia ediyorlar. Ve rahmetullah ve Hatta bazı cahiller bir taşa dahi itikat bağlasak bizi Allah'a kavuşturur diyerek bütün sapıtmışlardır. Bu iki fikirde, bu iki görüşte hakikatten uzaktır. Birincisi uzaktır çünkü insan aklı hakikaten bilim vasıtasıdır. İyi ve kötüyü diğerinden, bir diğerinden ayırabilir. Fakat bu ancak onun kendiliğinden kavrayabileceği şeyler ve kavrayabileceği işler için söz konusu olabilir. Allah'ın zatını, sıfatlarını, onun insanlardan neler istediğini bilmek böyle değildir. Akıl ile, akıl ile tespit edilecek bir şey değildir. Ses sonuna kadar açık ama e, daha fazla çıkmıyor. Eğer sizler bilgisayarınızın sesini, hoparlörünüzün sesini açabilirseniz e, belki sesi artırma imkanı olur. Evet, e, ilk görüşün sahipleri, ilk fikrin sahipleri bu açıda. Hata ederler Akıl e, ile Allah Azze ve Celle'nin zatı sıfatları e, insanlardan neler talep ettiği akıl ile bilinemez. Bunlar ancak vahi ile bilinir. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle bunları bize öğretmek için içimizden insanlar arasından bir elçi tayin etmiş. O elçi de bunları Allah'ın bildirdiği şekilde bizlere öğretmiştir. Bu emirlerin hepsine birden din, onları bize bildiren insana da peygamber diyoruz. İşte Allah ile kul arasındaki vasıta dindir. İnsan Allah'a kavuşmak ve onun rahmetini kazanmak için dine uyar ve emirlerini tatbik eder. İnsanlara dini öğreten peygamber ise sadece bir öğretmen konumundadır. Binaenaleyh o bile ibadette Allah'a ulaşmada e, ibadete hedef olarak vasıta olamaz. Ancak bildirme sıfatıyla yani tebliğ sıfatıyla rehber olur. Yani o bildirme konusunda Allah'ın Resulü'dür. Bildirdikten sonra aradan çekilir, o zaman da arada yalnız din kalır. İkinci iddiaya gelecek olursak, bu da çok yanlış bir iddiadır. Allah ile kul arasında tek vasıta din olunca başka başka bir şey lüzum kalmaz. Din, onu bilen ve tatbik eden kimseyi zaten Allah'a kavuşturur. Başkasının arada işine. Tarikatçılar bu iddialarını ispat için, Maide suresinin 35. ayetini güya delil getiriyorlar. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ona yakınlaşmak için vesile arayın. Onlara göre bu ayetteki vesileden maksat güya şeyhleridir. Ayetteki vesile kelimesinden kastedilen salih amellerdir. Tarikatçı olmayan, tasavvufçu olmayan bütün müfessirler de bunu bu şekilde açıklamışlardır. Tarikatçılar Vasıta hakkındaki iddialarını sözde ispat etmek için bir de aklı delil getirerek şöyle derler. Her insan Allah'ın rahmetine kavuşacak, tevbesi, duası ve diğer iyi işleri kabul olunacak. Fakat derdini Allah'a arz edecek seviyede olamadığı için kendisine bunları temin edecek birisi lazımdır. Şeyh de, şeyhler de Allah'ın sevdiği, Allah'ın dostu olan insanlar oldukları için bu işi yaparlar. Yani bir insanın yaptığı iyi işleri şeyhler Allah'a kabul ettirir. Ve buna karşı verilecek mükafat da onlar vasıtasıyla insanlara ulaştırılır. Böylece insan ancak onlar vasıtasıyla iyi olabilir derler. Bu cehalete karşı insan neredeyse insanlığından utanacak. Allah haşa kral mı oldu ki kulları ancak mabeyincilerinin vasıtasıyla kendisine dert ve isteklerini arz etsinler. Ve iyi işlerini kabul, ancak böyle kabul ettirebilsinler. O da saray erkanı vasıtasıyla onlara nimetlerini versin. Bu ne biçim iman, bu ne biçim akıl ve bu ne biçim mantık? Evet, Allah Azze ve Celle bu tür iddialara cevap e, mahiyetinde olan şu ayetlerini e, hatırlayalım. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bakara Suresi 86. Ayet Kullarım sana beni soraracak olurlarsa, muhakkak ki ben pek yakınım, çağırdığı zaman, dua ettiği zaman çağrısına, duasına icabet ederim. Araf suresi 55-56. ayetlerinde Rabbiniz, Rabbinizi yalvararak ve gizlice çağırın. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. Ve yerde ıslahından sonra, yeryüzünde ıslahından sonra fesat çıkarmayın. Ve onu, Rabbinizi korku ve ümit halinde çağırın. Korku ve ümit halinde ona dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır. Mü'min suresinin 60. ayetinde de Rabbiniz dedi, Beni çağırın ki, bana dua edin ki, size icabet edeyim. İşte bu ayetler de insanı doğrudan doğruya Allah Azze ve Celle'ye dua etmeye çağırıyor. Allah'ın rahmetinin iyilik edenlere yakın olduğunu ifade ediyor. Fakat hiçbirisinde şeyhiniz vasıtasıyla çağırın denmiyor. Buradan anlaşılıyor ki, insan doğrudan doğruya Allah'a yalvarmalı, derdini ona arz etmeli ve yardımı da sadece ondan talep etmelidir. Zira bu işlerde kendisine hiçbir kimse vasıta olamaz. Dua ibadeti böyle olduğu gibi, diğer bütün ibadetler ve salih ameller de böyledir. Bir insan bunları işlediğinde kabul veya reddedecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Bu hususta Kev Suresi 107-108. ayetlerinde şöyle buyrulur. Amin. Şüphesiz iman edip iyi işler yapanlara, salih amel işleyenlere Firdevs cennetleri mesken olur. Orada ebedi olarak onlardan ayrılmak istemezler. Buruç suresi 11. ayetinde, Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen kimseler, altında nehirler akan cennetler vardır bu kimselere. O büyük bir kurtuluştur. Secde suresi 19. ayetinde, iman edip salih ameller işleyenlere, amellerine karşılık mesken olarak meva cennetleri vardır. Rohman suresi 8. ayetinde, şüphesiz iman edip salih ameller işleyenlere nimet cennetleri vardır. Ve buna benzer pek çok ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Gördüğü gibi bu ayetlerde iman edip salih ameller işleyenlere mükafatlar, ödüller verileceğini açıkça e, beyan ettikleri halde bu ayetler. Bu salih amellerin şeyh vasıtasıyla Allah'a arz edilmesi gerektiğine işaret dahi edilmemiştir. Buradan da anlaşılıyor ki Allah Azze ve Celle iman edip salih amel işleyen kimselerin bu iyiliklerini, bu amellerini doğrudan doğruya kabul eder ve mükafat verir. Artık bir şeyhin veya hocanın veya başka herhangi bir insan arada vasıta olması ihtimali hangi esasa dayanır ve nasıl olabilir bilmiyorum. Hem İslam dininin en büyük hedeflerinden biri de maddeperestliği yıkmak ve bütün insanları yalnız Allah'a ibadet etmeyi sevk etmek değil midir? Başka bir insan Allah ile kul arasında vasıta olursa bu madde perestlik olmaz mı? Zira o kul artık Allah'ı değil, Allah'a işini ulaştırması ve kabul ettirmesi için o vasıtayı çağırır ve Allah'tan önce ona yalvarır. Böylece Allah'tan önce o vasıta kendisinin bir mabudu haline gelir. maddeperestlik demek yalnızca maddeye Allah demek değil, maddeyi arada vasıta yapmak da demektir. Zaten putlara tapanlarında hemen hepsi onlara Allah demezlerdi. Onları Allah ile kendi aralarında aracı yaparlardı, vasıta yaparlardı. Onlarla insanlar vasıta yapanlar arasında hiçbir fark yoktur. Onlar sadece cansız bir maddeyi vasıta edinmişler ki hakikatte daha önceden yaşamış veli olarak inandıkları şahısları vasıta edilmişlerdi. Bunlar da hayatta olan ve belki de günahkar bir maddeyi vasıta ediniyorlar. Sonuç itibariyle ikisi de madde perestliktir. Allah Azze ve Celle... Zümer suresinin 3. ayetinde şöyle buyuruyor. İyi bilinmelidir ki halistin Allah'ındır. Allah'ı bırakıp ondan başka dostlar edinenler biz bunlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Muhakkak ki Allah aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmedecektir. Allah yalancı ve kafir olan kimseyi hidayete erdirmez. İşte bu ayette Allah'a yaklaştırmaları için dost tutanlardan bahsediyor ki, bu umumi bir ifadedir, genel bir ifadedir. İster tutulan dost cansız olsun, ister canlı olsun, tutulmasındaki maksat bir olduktan sonra arada fark yoktur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şu halde Allah Azze ve Celle ile kul arasında Allah'a yaklaştırmak için canlı veya cansız bir maddeyi vasıta kılmak, İslami olmayan eski cahiliye adetlerindendir. Tabi bu usta Hristiyanların da bir adeti vardır. Hristiyanlarda ve özellikle katoliklerde ibadet her yerde olmaz. Yalnız kilisede ve papazın irşadı altında yapılır. Çünkü onlar papazı Allah'ın vekili olarak bilirler. Böyle itikad ederler. Allah namına ibadetleri kabul edebileceğine ve günahları bağışlayabileceklerine inanırlar. Bu gibi itikatlar hakikatte Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmak olduğu için, şirk olduğu için İslam dini tarafından yıkılmıştır. İslam dini Alimlere öğretmekten başka hiçbir göreve ve yetki vermemiştir. Bunun için bir Müslüman ibadetinde tamamen serbesttir. İsterse evinde namaz kılar, isterse tarlasında kılar, isterse dükkanda veya dairesinde kılar. Yalnız şehir, kasaba ve köydeki halkın bir araya gelip bir diğerini görmeleri, hallerini sormaları, dertlerini ve ihtiyaçlarını öğrenmeleri, aralarındaki dargınlıkları gidermeleri gibi birçok ahlaki ve içtimai faydalar bakımından cemaatle namaz kılmaları, daha hayırlı ve daha sevaplıdır. Günah işleyen bir kimse doğrudan doğruya Allah'a tevbe eder. Nasıl tevbe edileceğini bilmiyorsa alimlerden öğrenir. Fakat alim tevbesini kabul veya reddetmek veya Allah'a kabul veya reddettirebilmek yetisine sahip değildir. Kur'an, Müslümanları tevbeye davet ederken başkasının vasıta yapmalar gerektiğinden bahsetmemiştir. Tahrim suresi 8. ayetinde Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a tevbe ediniz buyurulur. Yine Nur suresi 31. ayetinde ey mü'minler hep beraber Allah'a tevbe ediniz buyurulmuştur. Bu ve bunun gibi pek çok ayet insanları tevbeye çağırıyor fakat bu tevbenin şeyh veya başkası vasıtasıyla yapılmasından bahsetmiyor. Şu halde İslam dininde tevbe de doğrudan doğruya Allah azze ve yapılır ve hiç kimse arada vasıta olamaz. Her Müslüman diğer bir Müslümanın dünya ve ahiret işleri hususunda Allah'a dua edebilir. Bu da alimlere veya şeyhlere mahsus bir şey de değildir. Kabul edip etmemek ise sadece Allah'a aittir. Peygamberine hitaben Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Nisa suresi 64. ayetinde. Eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman sana gelseler, Allah'tan günahlarının affını isterler, peygamber de günahlarının affını istese, Allah'ı tevbeyi kabul edici ve rahmet edici bulurlardı. Yani... Eğer peygamber onlar için dua etseydi, Allah günahlarını affederdi. Fakat başka bir ayette de münafıklardan şöyle bahsediyor. Tevbe suresi 80. ayetinde. Onların günahlarının affını iste veya isteme. Sen 70 defa günahlarının affını istesen, yine Allah günahlar, onların günahlarını affetmez. Evet, bu ayetlerden açıkça anlaşılıyor ki, peygamber de dahil olmak üzere, bütün Müslümanlar başka Müslümanlar için dua etmekte serbestdirler. Fakat... Mutlaka kabul olunacağını kimse taahhüt edemez. Bu Allah Azze ve Celle'ye aittir. Allah dilerse kabul eder, dilerse reddeder. Nitekim ilk ayette peygamberin duasının kabul edileceği, ikincisinde ise reddedileceği açık bir şekilde ifade ediliyor. Tarikatçılara göre ise herkes mutlaka şeyhin yanında tevbe etmek zorundadır. Bunun için tarikata girecek kimselere önce tevbe ettirirler. E, sanki onlar Allah'ın vekili imişler gibi bu harekette bulunurlar tarikata giren bir kimsenin hangi zikir veya duaları kaç defa okuyacağına da şeyh karar verir. Şeyhlik ve tarikatçılığın İslam'a, İslamiyete soktuğu çirkin bid'atlerden, çirkin adetlerden birisi de bazı tarikat mensuplarının tertipledikleri zikir alemleridir. Bunlar haftanın belirli bir günü ki e, Genellikle cuma akşamları veya şeyhin veya vekili olan Sofi'nin, bazıları buna müritlerin çavuşu derler, onun evinde veya tekkesinde toplanarak bir halka halinde oturur ve gözlerini yumarlar. Sonra bu merasimi idare eden yardımcılarıyla birlikte şiirler ve beyitler, kasideler okurlar. Bu beyitler son derece mübalağalı ve baştan sona kadar şeyhlerinin methi, övülmesi hakkındadır. Mesela birisinde şöyle deniliyor. Benim şeyhim zamanın şeyhidir. Yükselip göklere gitti, oradan ilaç kutusunu getirdi ve müritlerin kalplerini tedavi etti. Şeyhim ebedi bir şeyhtir. O dağdaki ayıyı da ehlileştirdi, onu da kendisine itaatkar kıldı. Evet, hepsi böyle saçma sözlerden ibaret olan beyitler çoğu zaman zikir esnasında def ve dümbelek çalınarak okunur. Böylece müzikli bir zikir alemi, bir ayin meydana gelir. Bu beyitlerin okunmasına devam edildikçe gözü kapalı müritler de coşar ve sallanmaya başlarlar. Derken işlerinden biri Allah Allah diyerek zıplamaya ve kendini yer, yerden yere atmaya başlar. Onu takip eden bütün müritler de bu hareketi yaparlar. Ondan sonra herkes birbirine girer, ortalık bir savaş meydanına döner ve bir takım e, manasız saçma sözler, uğultular, bağırmalar e, meclisi çınlatıp durur. Kimisi yerde sürüklenir, kimisi arkadaşlarını tekmeler, kimisi ayaklarını yere vurur ve bu hal uzun zaman devam eder. Hepsi iyice yoğulduktan sonra töreni idare eden adam kalkar, zakir yani. Her birinin sırtını eliyle sıvazlar ki bu sıvazlama yeter anlamına gelir. Evet, bunun üzerine e, zakirin bu işaretiyle e, hepsi yerinde durur ve zikir ayini böylece bitmiş olur. Bazı zikirlere kadınlar da iştirak eder. Onlar da erkeklerle beraber halkada oturur ve deflerle, dümbeleklerle söylenen bu e, mübalağalı metiyeler karşısında coşkunluk göstererek yine erkeklerle beraber oynayıp zıklamaya ve yerlerde sürüklenmeye başlarlar ve erkeklerle birlikte birbirlerine karışırlar. Hatta son dönemlerde e, bu mevlevi sapıklarının semah ayinleri de e, böyle bir vaziyet almış durumda. Tabi kalbinde iman, Allah korkusu ve insanlık duygusu bulunan bir kimse buna asla zikir demez. Çünkü bu hakikatte müzikli ve sazlı bir alemden başka bir şey değildir. Üstelik alemin de en ilkel ve en bayağı şeklidir. Kim bilir hangi insanlık, ahlak ve din düşmanı tarafından ne gibi bir kötü maksatla icat edilmiştir bu rezalet. Sonra bu, alemle, bu alemlere katılan zavallı cahil kadınlar da erkekler gibi bunu yapmakla sevap kazanacaklarını zannederler. Tıpkı Afrika'daki bazı kadınların dini bir emirdir diye ve sevap kazanmak zanlıyla dudaklarına tahtadan büyük halkalar takmaları gibi. Evet, İslam dininde bazı zikir ve dualar vardır. Tevhid kelimesi, La ilahe illallah, Estağfirullah, Elhamdülillah gibi zikirleri okumak sünnettir. Hadislerde e, tavsiye edilen bunun gibi meşru zikirler vardır. Fakat bunları... Her Müslüman kendi kendine okur, hatta riya olmaması için bunları açık okumak dahi cahiz değildir. Kaldı ki İslamiyet'te ruhu coşturacak ve insanın bayılmasına sebep olacak zevkleri ihtiva edecek bir ayin de yoktur. Çünkü İslam dini duyguya, hislere değil, akıl ve şuura hitap eder. Bir Müslümanın da gözlerini yumup sallanarak değil, gözlerini açıp şuurunu toplayarak dininin emirlerini dinlemesi lazımdır ki ne olduğunu ve ne istendiğini anlayabilsin. Tarikatlar Müslümanları parçalayıp gruplara bölmekten başka bir şey değildir. İslamiyetin ilk çağında bütün Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin Hucurat Suresi 10. ayetindeki müminler ancak kardeştirler. Emri etrafında toplanarak yine Şura Suresi 13. ayetinde dini doğrultun ve onda tefrika yapmayın, fırkalara bölünmeyin. Bu emre sadık kalarak çekişmeyiniz ki gevşemeyesiniz ve kuvvetiniz gitmesin emrine inanarak çalıştıkları için, birlik ve beraberlik tesis ettikleri ve aralarında herhangi bir tefrika ve gruplaşmaya meydan vermedikleri e, İslam tarihini araştıranlar tarafından bilinmektedir. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu İslam kardeşliği yerine tarikat kardeşliğinin tesis edilmesi sonucunda İslam birliği parçalanmıştır. Gerçi bundan önce de birçok itiraflar çıkmış, siyasi hadiseler cereyan etmiş, Saltanat ihtirası yüzünden çıkan kavgalar İslam alemini alt üst etmişti. Ama ne de olsa İslam çoğunluğu bütün bu olaylara rağmen dini birliğini vahdeti muhafaza ediyor ve akide de tek vücut bulunuyordu. Aynı tarikattan olan iki şey birbirini yenmek için amansız bir propaganda mücadelesine girişiyor. Her biri kendi tarafının dindar, karşı tarafın dinsiz veya haksız olduğunu iddia ediyor. Bunun üzerine her birine mensup olan halk kitlesi karşı tarafa her türlü itham ve iftiraları Reva görmekte asla tereddüt etmiyor. Birbirlerini tekfir edenler bile oluyor. Tarikatçıların akıllarınca her Müslümanın mutlaka bir şeyhe mensup olması gerekiyor. Bu hususta kendilerine delil getirmek için bir de kimin şeyhi yoksa onun şeyhi şeytandır şeklinde saçma bir söze sarlıyor ve böylece tahakkümleri altına girmek istemeyenleri dinsizlik ve imansızlıkla damgalayıp duruyorlar. Sanki onlar Allah'ın iman veznedarıymışlar ve iman ile küfür kendi ellerindeymiş gibi kendilerine uyanlara iman verip uymayanlara da kafir deyip duruyorlar. Bu sözlerin mübahala e, olduğu zannedilmesi, bu hususta şüphesi olanlar, e, tasavvufcuların hakim olduğu, hakim bulunduğu bir yere, mesela boğu taraflarına ki e, artık Türkiye'de hemen hemen her ilde, her ilçede e, bir tarikat kurumu mevcut. Gidip kendi gözleriyle görsünler, incelesinler. O zaman söylediklerimizin az bile olduğunu da e, ifade edeceklerdir. Evet, doğuda tabii e, durum biraz daha sarpa sarmış durumdadır. E, bir yanda tarikatların muhteris şeyhleri, diğer yandan da bütün toprakları elin, ellerinde bulunduran ağalar e, halkı sömürür ve köylüye göz açtırmayarak onu kendi baskıları altı, altında tutuyorlar insanlar put, hayvan, güneş, yıldızlar gibi madenlere taparlarken böyle maddelere taparlarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu dondurucu akideleri yıkarak bütün insanları tek bir mabud olan Allah'a ibadet etmeye davet ediyor. Ondan başka hiçbir şey tapınılmayacağını ondan başka hiçbir şey tapınılmayacağını ilan ediyor. Ne yazık ki tarikatlar bu esası da bozarak ki temeli tevhid olan bu dinin Esasıdır bu. İslam dinine putperestliği tekrar sokmuşlardır. Ama bu putperestlik bildiğiniz cansız putlara tapmak değil, insanları putlaştırıp onlara tapmak şeklindedir. Yani bu putperestliğin ilker bir şekli değil, modern bir tarzıdır. Bundan dolayı buna modern putperestlik demek daha uygun olur. Bu modern putperestlik tarikatlardaki rabıtadır. Şöyle ki, belirli zamanlarda mürit, diz çökerek kıtlaya karşı abdestli olarak oturur, gözlerini yumar, aklını ve kalbini her şeyden boşaltır, şeyhini gözünün önüne ve hayaline getirerek yalnız ve yalnız onu düşünür. O anda bütün ruhu, aklı, şuuru ve kalbiyle şeyhe bağlanır. Öyle ki hayalinde ondan başka hiçbir şey kalmaz. Bu hal, müridin şeyhe karşı olan sevgiye bağlılığının derecesi nispetinde devam eder. Kimisi birkaç dakika, kimisi daha fazla, kimisi bir saat, Bazılar da saatlerce böyle kalırlar. Tarikatçılar bu işin şeyh mürid mürit arasında bir bağ ve müridin şeyh bağlılığının bir ifadesi olduğunu ve müridin kalbini şeyhinin manevi tasarruf ve tesirine amade hazır bir duruma getirdiğini iddia ederek bunun tasavvufta en büyük ve faydalı bir iş olduğunu söylerler. Bazıları buna o kadar önem verirler ki yatarken dahi yönlerini şeyhlerinin ölmüşse nezarının, kabrinin bulunduğu tarafa çevirirler ya da yatağa girdikten sonra uyuyuncaya kadar şeyhi düşünürler. Bazıları da e, bunun iyi bir iş olduğunu sözde ispat için şöyle derler. Şeyhin kalbimiz üzerindeki tesiri çoktur. Onu düşündükçe günah işlemeye ve kötülük yapmaya cesaret edemeyiz. Bunun için bir bağlılık kuruyoruz derler. Hani özüründen, özür-i kabahatinden büyüktür derler ya, işte bu ee, bu söz de tamamen bu cinsleridir. Allah'tan korkmuyorlar da şeyhten korkuyorlar. Evet, bu da e, bir nevi korku hususunda Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmaktır. Evet, e, tasavvuf eserlerinde zaten bunu kendileri açıkça ifade ederler. E, bir müridin Yatağında sağından soluna döndüğünden haberdar olmayan bir şey şey değildir. Mürşid-i değildir diye iddia ederler. Tarikatçıların e, ve şeyhlerin kendilerini kutsi birer varlık olarak tanıtmak için başvurdukları oyunlardan biri de seyyitlik. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden olma iddiasıdır. Bunun da sebebi halkın Muhammed aleyhisselatü vesselamın evlatlarına, ehli beyte ve diğer sahabe büyüklerine olan samimi bağlılıkları, e, bunun sebebidir. Bir kısmı da bu teraneyi kabul ettiremeyeceklerini anladıkları için seyitlik değil de ki Ömer'i, Halid'i ve diğer sahabelere nispetle onların neslinden geldiklerini söylerler. Bunların en insafları veya en aza arazı olanları da Arap olduklarını iddia ederler. Hem peygamber neslinden olsa kişi bu neye yarar? İnsan salih olduktan sonra peygamber neslinden olmasa da yine salihtir. Eğer kötü bir kimse olursa, peygamber neslinden olması kendisine bir fayda sağlayamaz. Hucurat suresi 13. ayetinde, Allah yanında en makbul olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır, duyuruluyor. Seyitlik, sıtlıkilik, ömerilik ve diğer büyük sahabelerin neslinden olmak iddiası tamamen uydurma ve hurafedir. Hakikat şu ki, eski zamanlarda parçalar tarafından gönderilen büyük memurlar, halka daha fazla nüfuz edebilmek için, Dini hisleri istismar etmişlerdir. Bunun için de en kolay yol peygamber veya diğer İslam büyüğünün soyundan olma iddiası olmuştur, bunu kullanmak olmuştur. Böylece halk onların emirlerine muhalefet etmeyi günah ve dine aykırı bir davranış olarak saymış ve buna cesaret edemeyerek her türlü emirlerine itaat etmeyi dini bir vazife telakkeleri olmuşlardır. Şeyhler halkı kandırıp kendilerine bağlamak için seyitlik iddiasında bulunmakla da yetinmeyip aynı zamanda kendilerine bazı göz kamaştırıcı unvanlar vermeyi de ihmal etmezler. Ee, mesela bütün tarikatçılar tarafından bilinen ve bazı tarikat liderleri hakkında kullanılan gavs, kutup, kutbül fert, kutb-i alem gibi unvanlar e, bunlara örnek olarak gösterilebilir. Aleyküm selam ve rahmetullahi bereket. Bu gibi unvanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonraki halifeler ve tabi'in zamanda mevcut değildi. Sonradan e, tasavvuf ehli tarafından e, ortaya konulmuştur. Ancak bunlar e, çok önemli değildir. Bunlar gölgede bırakacak diğer bazı unvanlar daha vardır ki asıl üzerinde durulması gereken de e, budur. E, bazı şeyler hakkında göklerin ve yerin nuru, e, semavatın ve yeryüzünün nuru unvanını kullanırlar. Halbuki bu e, doğrudan doğruya Kur'an'a muhalif bir ifadedir. Zira Nur suresinin 35. ayetinde Allah Azze ve Celle Allah göklerin ve yerin nurudur buyuruluyor. Bundan başka bazı şeylere de hastın ve avamın şeyhi ve hakimi mutlak mutasarrıf gibi ifadeler kullanılır. Bu da e, yani mutlak mutasarrıf, kayıtsız şartsız tasarruf edici demektir. Buna göre o şey her şeyin hakim olup istediği şekilde kainatta tasarruf edebilir. Halbuki bu ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye mahsus bir sıfattır. Ondan başkasına böyle bir kudret yoktur. Evet, eski idareciler halkı kendilerine madden ve manen itaatkar bir hale getirmek için temiz sulaleden olduklarını iddia etmişler. Sonra bunların evlatları da aynı yolu takip etmişler. Daha sonra ayrı ayrı kollara ayrılıp birer hanedan halife haline gelmişlerdir. Bir kısmı maddeden halka tasallut etmek için derebeyi ve ağa olmuş, bir kısmında manen halkı baskı altına almak için kendilerine ruhani bir unvan vermiş ve şeyh olmuşlardır. Böylece şeyhler, ağalar ve derebeyleri el ele vererek halkı müşterek olarak hem madden hem de manen baskı altına almışlardır. Allah'tan razı olsun. Bu ağalar gayrimeşru olarak ve zorla milletin malına e, tasallut etmiş e, bütün toprakları zapt ederek halkı iyi bir ücret karşılığında bu arazilerde çalıştırmışlar ve mahsulünü de e, tamamen kendileri almışlardır. Köyler hep onların elindedir. Hoşlanmadıkları kimseleri derhal köyden kovar, icabında ücretlerini dahi vermezler. <gülüyor> Zavallı köylü her gittiği yerde bu ağanın emriyle çalışır. O da kendisini beğenmedi takdirde köyünden atar. Köylü böylece bu ağların iradesiyle yaşamaya ve köyden köye kovulmaya mahkum bir halde yaşar. Hatta bazen bir köylü senede 3-4 defa yer değiştirir. İnsan haklarına indirilen bu ağır ve merhametsiz darbe, hür ve vicdanlı her insanın kalbinde derin yaraları açtığı halde, peygamber vekili olduklarını iddia eden şeyhler maalesef bu olaylar karşısında tamamen ilgisiz kalıp, vicdanlarına tasallut ettikleri insanların bu feci durumlarına zerre kadar olsun üzülmemişler ve üzül, halen daha üzülmüyorlardı. Hatta köylülerin bu hal karşısında gösterecekleri herhangi bir tepkiyi de peşinen önlemek için, ağaların da kendileri gibi seyit ve sülaleyi tahir eden olduklarını, üstelik ulul emr ve hanedan olduklarını, dolayısıyla bunların sözlerine muhalefet etmenin veya kendilerine karşı gelmenin, onlara herhangi bir düşmanlıkta husumette bulunmanın, hem Allah'ın emine aykırı düşeceğini, hem de cetleri olan peygamberin hatırının rencide edeceğini, bunun da sonunun ebedi bir hüsran olacağını da söylüyorlar. Böylece köylülerin bu azapta kalmaları için ağalarına yardım ediyorlar. Buna karşılık ağalardan da derin saygı ve sayısız maddi yardım görüyorlar. Birbirlerini destekleyerek gidiyorlar. Gerçekten Allah Azze ve Celle'nin bütün kullarını kendilerinin kölesi olarak gören, ve herkesi hakir, aşağı zanneden, halka beş paralık Kürtler diye hakaret eden ağlarla şehirlerin önünde iki büklüm olup yerlere kapanılanlar, cüz'i bir para veya ufak bir arazi parçası yüzünden adam öldürmekten dahi çekinmeyen ağlar, şehirlere her türlü maddi yardım yapıyorlar. Mahsul zamanı gelince babalarının ve dedelerinin halktan zor aldıkları topraktan gelen e, buğdaydan şey efedinin evine birkaç yük gönderip onun propagandasının ücretini veriyorlar. Buğday yetiştirmeyen ağlarda da yerlerine göre koyun, yağ, bal bunun gibi şeylerle şeyhi razı ediyorlar. Demek oluyor ki şeyhler halkı hem kendilerine hem de ağlara bağlıyor. Ağlarda da şeyhlere maddi yardım yapıyorlar. Fakat bu dalavereli oyunun kurbanı olan sefil veya perişan bırakılan halk oluyor. Adıyaman'da menzil denilen yeri e, Türkiye'nin her yerinden hatta belki de e, eğer yanlış bilmiyorsam Avrupa'dan bile Otobüslerle, araçlarla konvoylar gidiyor. Bu konvoylar boş gitmiyor. Boş gitse bile orada çeşitli işlerde şeyhin eminde çalıştırılıyorlar. Çalıştırıyorlar. Şeyhin lüks dairelerine hizmet ediyorlar. Onlara saltanat kurulması için çalıştırılıyorlar. Evet bunlar birer dine hizmet olarak onlara telakki ettiriliyor. Hristiyanlıkta malumunuz aforoz etmek, dinden aforoz etmek dedikleri bir adet vardır. Allah'ın vekili olduklarını iddia eden papazlar kızdıkları adamı aforoz ederler. Yani dinden atarlar. Böyle bir adam artık dünyada halkın ahirette de Allah Azze ve Celle'nin gazabına uğramış demektir. O kimsenin kurtuluşunu papazın affına bağlarlar. Hatta eski zamanlarda bazı papazlar kralları dahi aforoz etmişlerdir. Aforoz edilen kral derhal tahttan indirilir, herkesin nefretine uğrar, onun elin önünde bel bağlayanlar kendisini lanetlerler. Kralın bu halden kurtulması papazın affına bağlıdır. Eğer affederse eski şevketini bulur, yoksa en adil bir mahluk gibi ölünceye kadar herkesin nefretine uğrar. Tarikatlarda da tasavvufta da tart, merdudiyet yani kovulma denilen bir çeşit tarikattan atma usulü vardır. Şeyh herhangi bir sebeple bir müridine kızdı mı onu tarikattan atar. Onlara göre tarikattan atılan adamın dini, imanı ve bütün mukaddesatı elinden gitmiş demektir. Yaptığı bütün salih amelleri boşa gitmiş demektir. O artık dünyada da ahirette de kurtuluşa erişemeyecektir. Zaten dünyada şeyhin müritleri tarafından daimi bir nefret ve lanete maruzdur. Ahirette de cehennemin boylamak endişesine düşer zavallı. Onun da bu feci durum ve akibetten kurtulması ancak ve ancak şeyhin affıyla mümkündür. Allah Azze ve Celle bu usta şöyle buyurmuştur. Zümer Suresi 37. ayı. Her kim ki Allah onu hidayete getirmişse onun için hiçbir dalalete götürücü yoktur. Yani iman etmek ve İslam dinine girmek bir insana nasip olduktan sonra onu hiçbir kimse dinden atamaz ve sapıklığa sürükleyemez. Çünkü İslamiyet'te Allah'ın bir ortağı veya dininde tasarruf yetkisine haiz bir vekil yoktur. Ama şeyhler bu esası da bozarak halkın tepesinde durmaya devam edebilmek için böyle bir afaruz İslam dinine sokmaya cesaret etmişlerdir. Şeyhler halkı kendilerine bağlamak için afaruzla da yetinmemişlerdir. Ağızlarını kapatmak ve itirazlarına meydan vermemek için kendilerini öldürmek ve gözlerini kör etmekle de tehdit etmişlerdir. Fakat bu öldürmek ve kör etmek bir silahla vurmayla veya göze bir şey sokmakla değildir. Böyle olsaydı kişi kendisi korumak için çare bulurdu. Onların dediği manen öldürmek ve kör etmektir. Zaten şehlik iddiasında bulunanlar gözle görülecek bir hünerleri olmadığı ve ellerinden bir şey gelmediği için hep maneviyat şampiyonu kesilmişler ve bu yolda faaliyet yaptıklarını halka anlatarak onları kandırmışlardır. Burada da kendilerine itiraz eden veya haklarında konuşan zat manevi manevi yollardan kendisinin göremeyeceği bir şekilde öldüreceklerini, kalplerini öldüreceklerini, kör edeceklerini iddia ederler. Bunu bu yüzden müritlerin çoğu şeyhler hakkında hala e, böyle kanaat beslerler ve bunun tesiri altında kaldıklarında onlara en ufak bir itiraza dahi cesaret edemezler. Şeyhlerine itiraz eden birisi oldu mu? Aman yapma, tevbe et, bak şeyh gözünü kör eder derler. Bu itikat müritler arasında artık sabit bir fikir haline almıştır. Ve hemen hemen hepsi şu cümleyi ezberlemişlerdir. Allah insanı tarikat büyüklerinin kahrından korusun. Veya seydanın, sadatın kahrından korusun derler. Şeyhler, cahil halkı avlamak için Onlara bazı parlak vaatlerde de bulunmayı ihmal etmemişlerdir. Bunların en büyüğü ve en komiği de şudur. Kıyamet gününde şey, müritlerini gizlice toplayıp bir kutu içine koyar. Kutuyu cebine atıp Sırat Köprüsü'nü geçer. Sonra kutuyu açıp müritleri bırakır da ondan sonra doğru cennete giderlermiş. Yani bu sözler e, cidden komik sözler. Belki garibinize gidebilir ama... Kendilerine şeyh denilen insanlar maalesef bu ifadeleri aynen böyle kullanıyorlar. Evet, değil birkaç adamı bir kişiyi dahi kutunun içine sığdırmaya kimsenin gücü etmez. Fakat bir an için bunu kabul edelim ve onlara soralım. Şeyh onların niçin kutunun içine koyup kaçıyor? Eğer bunlar azaba müstahak olmayan iyi kimseler ise kaçırılmalarına zaten lüzum yoktur. Peki günahkar ve mücrim kimseler ise bunların günahı cezasız mı kalır? Şüphesiz günahkar yaptığı cürümlerin cezasını çekecektir. Çekmemesi söz konusu olursa onu ancak Allah affeder. Nitekim Cenab-ı Hak Nisa suresinin 123. ayetinde kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır ve kendisi için Allah'tan başka ne bir dost bulabilir ne de bir yardımcı. Şu halde bunun işlediği günahların cezasını kim çekecektir? Bunu şeyhin veya başka birinin üzerine alacağını da kimse iddia edemez. Zira Allah Azze ve Celle Enam suresinde İsra, Fatır ve Zümer surelerinde şüphesiz hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez buyuruluyor. Yine Sebe suresi 42. ayetinde o gün bir kısmınız diğer kısmınız için ne bir menfaate sahipsiniz ne de bir zarara buyuruyor. Görülüyor ki bu ayetler böyle cahilane hurafeleri kökünden silip atmaktadır. Yine onlara soralım şeyhin kaçıracağı o adamları Allah görmeyecek mi? Buna evet diyemezler. Çünkü Taha suresinin 7. ayetinde muhakkak o saklı olanı da ondan daha gizli edebilir buyurmuştur. Buna göre şeyh bunları nasıl kaçırabilir? Evet kıyamet gününde peygamberler ve salih kimseler şefaat edeceklerdir. Fakat kimse peygamberden başka muayyen bir şahsın şefaat edeceğini e, isim tayin ederek iddia edemez. Çünkü Allah Azze ve Celle bu hususta Bakara 255. ayetinde yani ayet el olarak bildiğimiz ayette onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir buyuruyor. Yunus suresinin 3. ayetinde de hiçbir şefaat yok ancak onun izninden sonra bulunmuştur. Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi şefaat vardır ancak bu Allah'ın kendine izin vereceği kimseler tarafından yapılır. Bunları ise Allah bize bildirmemiştir. Bunun için biz şefaatin şu veya bu şahıs tarafından yapılacağını söyleyemeyiz. Allah kime izin verirse o şefaat eder. Tabii Tabi şefaat adamları alıp kaçırmak demek değildir. Şefaat bir insanın günahlarının affı için Allah'a yalvarmaktır. Şeyh dediğiniz adam iyi bir insan olsa bile onun kalkıp günahlarınızı Allah'a affettireceğini söyleyemezsiniz. Çünkü belki Allah şefaat için ona izin bile vermez. Kaldı ki şefaat hakkında böyle olunca kaçırma iddiası nerede kalır? Şeyhlerin e, bu ve buna benzer asılsız propagandalarının e, etkisi altında kalan müritler, şeyhi kutsal bir varlık, dünya ve ahirette kahraman bir kurtarıcı olarak bilirler. Bunun için de her şeylerini hatta canlarını dahi feda edebilirler. Şeyhlere karşı onlarda aşağılık duygusu o kadar hakim olmuştur ki, kendilerini onlara nazaran adeta hayvanlar seviyesinde hissederler. Bu ismin tesiri altında kalmaları sebebiyle şeyhlere kurban diye hitap ederler. Evet, bu bir hakikattir. Müritler şeyhlerine daima kurban diye konuşurlar. Şeyhin gıyabında konuştuklar ve ondan bahsettikleri zaman da yine kurban olayım derler. Şeyhlerin çocukları için de aynı sözleri söylenir. Çocuk büyük veya küçük olsun fark etmez. Şeyhin oğlu veya torunu olduktan sonra mürit nazarında büyüklük küçüklük aynıdır ve hepsine kurban demek lazımdır. Bu yüzden bir şeyhin 7 veya 10 yaşında oğlu bir meyse girdiği zaman... 70 yaşındaki ihtiyarlar dahi onun önünde ayağa kalkar, elini öper ve kendisine kurban derler. Evet, bu insanlık için bir yüz karasıdır. Allah'ın yarattığı iki insandan biri diğerine nasıl kurban olur? Buradaki esas kusur yine şeyhlerdedir. Eğer onlar böyle sözlere müsaade etmeselerdi, tabi müritler de böyle söyleyemezlerdi. Halbuki o şeyhler, müritlerinin kurban demelerini zevk dinlerler ve susarlar. Zaten onların maksatları da halkı bu şekilde madden ve manin kendilerine bağlamaktır. Bu yüzden kusur birinci derecede onlarda, ikinci derecede de körü körüne veya menfaat için onlara bağlanan alim diye geçinen dedi Böyleleri cahil halk arasında şeyhlere kurban derlerse artık cahil halk bundan daha fazlasını da söyler. Zira, o alim olduğuna inandığı şahsın doğru yolda olduğuna inandığı için ona tabi olur. Şeyhlerin kendilerini hayattayken de öldükten sonra da halkın nazarında nasıl mukaddes bir varlık haline getirdiklerini iyice anlamak için müritlerin şeyhlerinin başına veya mezarına yemin ettiklerini hatırlamak ve düşünmek yeterlidir. Her şeyhin müridi onun başına öldükten sonra da mezarına Bazılar da ayağına yemin ederler. Hatta bir kısım cahiller o kadar sapıtmışlardır ki Allah'a yemin edildiği zaman inanmazlar da şeyhin başına yemin edildiğinde derhal inanırlar. Bu da gösteriyor ki şeyhler kendilerine müritlerine, kendilerine müritlerine birer kutsal varlık olarak tanmışlar ve kabul ettirmişlerdir bunu da. Bazılar da şeyhleri e, bu usta müdafaa etmek için savunmak için halk şeyhin başına yemin ediyorsa bunda şeyhin ne suçu var derler. Bu söz hiçbir değer taşımaz. Çünkü şeyh bunu istemese, başına yemin etmemelerini söyler, müritlerde de derhal buna son verirler. Fakat kendisi ses çıkarmadığına göre, o bunu istiyor demektir. O halde kusur yine kendisindedir. Peygamber vekili olduklarını söyleyerek cahil halka kendilerine bağlarken, diğer yandan da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yasak ettiği işleri yapıyor ve yapılmasını istiyorlar. Artık Peygamberin yolunda olduklarını nasıl iddia edebilirler? Yalnız bu bile onların İslam dinine muhalif işlerde bulunduklarını göstermeye yeterlidir. Bugünkü şeylerin içinde yüzdükleri saltanatı tasavvuf esaslarına göre değerlendirecek olursak, yani o ilk e, tasavvuf ekolünün e, nüvelerini verdiği ilk e, klasik kaynaklarını e, inceleyecek olursa, e, bağlı bulunduklarını iddia edik, ettikleri tasavvuf dahi e, çiğnemiş olduklarını, ona muhalefet ettiklerini görürüz. Zira tasavvufta dünyayı bırakmak ve yalnız ibadet ve riyazetle meşgul olmak da vardır. Tasavvuf bundan ibarettir. Bu görüş İslam'a uygun değildir. Fakat bir an için doğru kabul etsek bile bunu, şeyhlerin bunu da ihlal ettiklerini görürüz. Çünkü şeyhler, dünyayı bırakmak şöyle dursun, bilakis herkesten daha fazla dünyaya sarılmışlardır. Hem de gayrı meşru bir şekilde mal toplamayı, halkın sırtından saltanat sürmeyi kendilerine adet edinmişlerdir. Şu halde şeyhler bu hareketleriyle mensubu oldukları tasavvufu da ayakları altına alıp çiğnemişlerdir. İslamiyet'te dünyadan el etek çekmek olmadığı halde bunu icat eden kendileri, sonra da bunu çiğneyip halkın mallarını toplayan yine kendileri. Kendilerine soralım. İslamiyet'te çalışmak, tasavvufta da dünyayı bırakmak lazımdır. Sizler ne çalışıyor ne de dünyayı bırakıyorsunuz. Acaba bu hareketiniz hangisine uyuyor? Şeyhlerin halktan aldıkları mal ve paralarla yalnız kendileri değil bütün evlatları da saltanat sürmektedirler. Şeyhlere mallarını ve paralarını veren köylerin çocukları sefalet içerisinde büyürken, büyüdükten sonra da binbir azat ve ızdırap içinde hayatla boğuşurken, şeyhin oğlu doğduğu günden itibaren bir prens gibi en kıymetsiz ipek yataklar olan envai çeşit deptebeler içinde büyütülür. Daha yavru olduğu zamandan itibaren eli müritlerin ağzında öpen öpenedir. Büyüdükçe kendisine karşı hürmet de büyür. Gençlik çağına geldiği zaman büyük şehirlerde bir petrol klanının oğlunu gölgede bırakacak şekilde para dökerek hayatın tadını çıkarır. Onun için para en kolay bulunan şeydir. Çünkü koca bir kitlenin manevi hakiminin oldu. Bunun için müritler sürekli verirler. Hatta kendi ihtiyaçlarını dahi bırakıp verirler. Bu itibarla şehzade sıkıntısı nedir bilmez. Bunların alem ve sefaatleri müritlerin dikkatini hiç çekmez. Müritler bunların yaptıkları her işin kendileri için helal olduğunu zannederler. Onlara mal veya para vermekle de sevap ve Allah'ın rızasını kazanacaklarını zannederler. Zavallılar hala daha Allah'ın rızasını bu adamların rızasında olduğunu zannederler. İşte bu yanlış anlayıştır ki köylüyü kayıtsız şartsız şeyhin zincirlerine bağlamıştır. Öyle ki 100 yıl önce de ölen şeyhlerin oğulları torunları, torunlarının torunları, bugün onun sayesinde halkın sırtından geçinmektedirler. Yani, bir şeyhin neslinden olduktan sonra, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, müritler nazarında kutsal bir varlık sayılırlar. Bundan da şu sonuç çıkar. Müridin akıl ve vicdanı her taraftan tesir altına alınmış, o kadar sinsi bir şekilde aldatılmıştır ki, şehzadelerin sefahetlerine dahi inanmıyor, gözleriyle görse bile inanmaya cesaret edemiyor, mutlaka bir hikmete hamlediyordun. Evet, akıllar çoktan kiraya verilmiştir bile. Evet, şüphesiz e, tasavvufun İslam'a uymayan pek çok yönü vardır. Sohbetin başında konusu geçtiği gibi tasavvufun ilk temsilcileri olarak kabul edilen zatların yolu ile Hicri 6. 7. asırlarda çıkan tarikatların yolu birbirinden tamamen farklıdır. İslam'a pek çok kötülük tasavvuf ismi altında nüfuz etmiştir. Dahil olmuştur. Tasavvuf bu kötülüklere bir perde olmuştur. ve rahmetullah ve rahmet bereket. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bizim emrimiz olmayan her iş sahibine red olunur buyururken Allah Resulü'nün bu ve buna benzer dinde sonradan çıkan her şey sapıklıktır, her sapıklık ateştedir gibi ifadeleri bir kenara atılmış tasavvuf adı altında güzel görülmüş ve dine dahil edilmiştir. Allah Azze ve Celle izin verirse ilerleyen günlerde tasavvufun İslam dinine soktuğu daha başka bidatleri e, incelemeye devam edeceğiz. Bugünlük e, burada bırakalım inşallah. Subhanekallahumma ve bihamdik ve ehleden ilah illa ve ve ve ve aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.